Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'du Evet Biz Bugünkü dersimizde kaldığımız yer Müslümanın berası Misafirlerden beri olması neyi gerektirir demiştik. Velanın gerekleri olduğu gibi veranın da gerekleri vardır dedik ve madde madde saymaya başladık. Biz en son dokuzuncu ve onuncu maddelere gelmiştik ve burada dokuzuncu ve onuncu maddelerden dokuzuncusunu geçen dersimizde anlattık. Tağuta muhakeme olma meselesini bugünkü dersimizde inşallah konunun kalan kısmını ve 10. maddemizi anlatmaya çalışacağız. Evet. Şimdi biz geçen dersimizde hatırlıyorsanız dedi ki 9. maddeyi okuduktan sonra meseleyi anlattık. Meselenin tafsilatına gittik ve meseleyi iki kısımda inceledik. Öyle değil mi? Ve dedi ki bu <gülüyor> tağuta muhakeme meselesinde birinci suret iki insanın veya da herhangi bir insanın İslam kanunlarına göre yargılanması veyahut da İslam'a göre sorununu çözmesi mümkünken buna yanaşmayıp Allah ve Rasulü'nün hükmüyle hükmetmeyen herhangi bir şeye ne olursa olsun bu başvurması bu dedik ki ittifakla küfürdür. İkincisi ise dedik, bir insanın İslam mahkemeleriyle veyahut da İslam hükümleriyle kendine gelen bir belayı, bir zulmü, bir musibeti def etmesinin mümkün olmadığı yerlerde kişi eğer Allah ve Rasulü'nün hükmüyle hükmetmeyen ama kendi hakkını veren, kendi zulmünü ondan def eden bir merciye muhakeme olursa bunun doğru olmadığını, ikra sınırına ulaşmadığı müddetçe Müslümanın bundan ciddi manada kaçınması gerektiğini söyledik. Ama böyle bir şey yaparsa şayet biri bunun tekfir edilemeyeceğini çünkü bu ikinci suretteki insanın tekfiri için elimizde sübutu ve delaleti kat'i bir nas'ın bulunmadığını söyledik. Öyle değil mi? Ve dedi ki bir Müslümanın tekfir edilebilmesi için elimizde sübutu ve delaleti kat'i olan bir nas'ın bulunması şarttır. Evet. Sonra dedik ki bu konuda aşırıya giden veya bu konuda e, duygusal davranan ve hayır her surette her surette mahkemeye gitmek küfürdür diyen görüş sahipleri var. Bu bir yere kadar anlaşılır ama bir de bunu ileri boyuta götürüp hayır bunu yapanları tekfir etmeyenler de küfre girerler diyen bir şey var bir boyut var. Bu zaten kabul edilebilecek bir görüş değildir. Aslında tevhid davetini de zaten Lekelen, tevhid davetini kirleten e, maalesef aşırılığın örneklerindendir. Evet, Dedi ki biz meseleyi anlattıktan sonra bu insanlar yani bu ikinci zümreye dahil olan insanlar, biraz önce zikretmiş olduğumuz insanlar şöyle bir itirazda bulunuyorlar. Diyorlar ki, sizler Nisa 60. ayet-i kerimeyi aldınız, yuridûne lafzından yola çıktınız. Sonra siyak sibak ve esbab ve nuzulü de kullanaraktan bunun bir kısma delaletinin açık, bir kısma delaletinin kapalı olduğunu söylediniz diyorlar. Madem bu böyleyse, bu ayet-i kerimeden bu anlaşılıyorsa neden hiçbir alim tefsirinde bu konuya değinmemiştir? Neden hiçbir alim tefsirinde tefsir yapan ehli sünnet imamları, hepimizin üzerine ittifak ettiğimiz tefsirler neden bu konuda buna benzer bir açıklama yapmamışlardır diyorlar. Şimdi tabii bu buna geçmeden önce öncelikle şunu söyleyelim. Birinci olaraktan bir alimin gir ayetin tefsirinde o ayete müteallik olan bütün konuları işlemesi için o konuların kendi zamanında gündeme gelmiş olması veya buna ihtiyaç olması gerekir. Öyle değil mi? Mesela birçok alim Bizim günümüzde birçok itikadi mevzuya delil olarak zikretmiş olduğumuz ayet kelimenin tefsirinde o itikadi konuya hiç uzaktan, yakından değinmemişlerdir. Öyle değil mi? Mesela örneğin diyelim ki e, hiçbir alimin, hiçbir alimin eski dönem selef ulemasından herhangi bir ayetin tefsirinde demokrasi kelimesini kullandığını biz gördük mü? Görmedik. o da parlamenter sistemden söz ettiği, e, parlamento yoluyla yönetimden bahsetmiş olduğu bir işaret dahi gördünüz mü? Hayır görmedik. Neden? Çünkü onlar hüküm ve hakimiyet meselesini zikretmişlerdir. Ama böyle bir durum söz konusu olmadığı için böyle bir duruma ne yapmamışlardır? Böyle bir duruma değinmemişlerdir. Ondan dolayı herhangi bir âlimin, herhangi bir ayetin tefsirinde bir konuya değinmesi veya değinmemesi onun döneminde o konunun yaşanmış olmasına veya ona ihtiyacın olup olmamasına bağlıdır. Buna mesela çok bariz bir örnek verelim inşallah. Mesela Maide suresi 44. ayet. Maide suresi 44. ayet. Bu ayet-i kerime, Maide suresi 44. ayet-i kerime normalde çok açıktır öyle değil mi? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir. Güzel. Şimdi gidelim selefin yazmış olduğu tefsirlere bakalım. Mesela biz, örnek veriyorum şu anda Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeme meselesini ele aldığımız zaman ilk başta zikrettiğimiz ayet-i kerimelerden bir tanesi budur, öyle mi? Niye? Ee, çünkü ayet-i kerimenin bu meseleye derleti apaçıktır. Güzel. Ama gidelim Selef'in tefsirlerine bakalım. Selef, daha ziyade bu ayet-i kerimede Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin vacipliği, gerekliliği, olmazsa olmaz oluşuna değinmemişler. Bu ayet-i kerimede istihlal şartı var mıdır, yok mudur? Cuhud şartı var mıdır, yok mudur? Meselenin bu boyutuna değinmişler. E şimdi bir kalkıp buradan çıkıp şöyle bir şey söyleyebilir mi? Bu ayet-i kerime demek selefin yanında hüküm meselesi çok da önemli bir mesele değildi. Diyebilir mi? Diyemez. Neden dolayı diyemez? Çünkü selefin neden bu ayette bu tür meseleleri zikrettiklerini anlayabilmek için vaqanın arka planını güzel anlamamız lazım. Yani onların hangi zamanda bu ayet-i kerimeden konuştuğunu anlamamız lazım. Çünkü o zamanda o zamanda bu ayet-i ile büyük günah işleyenleri tekfir eden hariciler vardı. Bu ayet-i ile Ali radıyallahu anh, Muaviye radıyallahu anh ve onların taraftarlarını tekfir eden hariciler vardı. Ondan dolayı selef bu ayette birinci dereceden anlatılması gereken hüküm, hükmün vacipliği, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin gerekliliğinden ziyade bu ayetle aşırıya giden, bu ayetle haksız yere Müslümanları tekfir edip kanını döken insanlara cevap vermeye çalıştılar. Öyle mi? Şimdi biri buradan çıkıp diyebilir mi? Hüküm meselesi selefin yanında önemsiz bir meseleydi? Hayır değildi. Ama bu ayet-i kerimenin arka planında başka bir vaka yaşandığı için daha farklı meseleler bu ayet-i o dönemde taalluk ettiği için selef ayet-i kerimeyi bambaşka yönden açıklamışlardı. Ha, şimdi burada hatta mesela asrımızın mürciyesi, hatta asrımızın cehmiyesi en fazla e, tağutların tuğyanını, küfrünü yamalayabilmek için yapıştıkları meselelerden bir tanesi de budur hatta. Öyle mi? Bakın işte Selef bu ayet-i kerimeyi nakledenler hepsi e, Selef'in bazıları bu ayet-i kerimede istihlal şartı olmadan insanın küfre girmeyeceğini söylemişler. İstihlal şartı olmadan insanın küfre girmeyeceğini söylemişler. Veya kim Allah'ın indirdiklerini inkar ederek hükmederse küfre gireceğini söylemişler diyorlar ve bununla tağutların, şeyini, tağutların küfrünü yamalamaya çalışıyorlar. E şimdi bizim bunlara diyeceğimiz şey nedir? Hayır! Selefin bu konudaki mezhebi bu değildir. Selefin burada kastetmiş olduğu şey sizin anlamış olduğunuz bu fasit anlayış da değildir. Çünkü aynı müfessirler Aynı tefsir sahipleri gidin bakın Tövbe 31, ay Tövbe 31 ayetini nasıl tefsir etmişler. Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yapanların icma ile kafir olduklarını söylemişler. Gidin bakın Tövbe suresindeki haram aylarda oynamak küfürde ziyadeliktir ayetini nasıl tefsir etmişler. Gidin bakın gelin ey ehli kitap gelin aramızdaki ortak bir kelime Allah'a şirk koşmayalım birbirimizi de Allah'ın dışından Rab edinmeyelim ayetini nasıl tefsir etmişler. Mesela hiçbir ihtilaf olmadan Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal yapanların kafir olduğunda bunda ittifak nakletmişler, öyle mi? E peki niye o zaman bu, burada, yani Maide 44'te meseleye farklı bir yönden yaklaşmışlar? Biri helal görmeden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafir e, olmayabilir demişler. Çünkü o dönemdeki suret neydi? İslam devleti var, başında Müslüman bir e, yönetici var. Allah'ın kitabı. Allah'ın hükümleri yönetimde, sadece bazen uygulamada, pratikte bazı cezalar uygulanmıyor, bazı hadler ne yapılmıyor? Bazı hadler ikame edilmiyor, bazı cezalar uygulanmıyor, bazı hadler ikame edilmiyor. Budur. E bizim bugün vakamız böyle midir? Değildir. Bizim vakamız selefin başka ayetlerde yaptığı tefsire dahildir. Allah'ın bütün helallerinin haram, haramlarının helal kabul edildiği. Allah'ın bütün kanunlarının yönetimden çıkarıldığı, Allahu Zevcellerin kanunlarının dışındaki kanunlara imkanları olmasına rağmen başvurmaları, öyle mi? Bugün yönetimlerin küfrü bu sebeplerden dolayıdır ve bu konularda da selefin sözleri çok açıktır. Hatta bakın şuna bakın. Bunu anlamayan, bunu anlamayan biri Maide 44'te bir alimin yaptığı tefsirle Tevbe 31'deki tefsiri okuduğunda bu çok çelişkili bir tefsir diyebilir çok çelişkili bir tefsirdir diyebilir. Neden? Çünkü selef'in o ayet o dönemde daha çok neye taalluk ediyordu? Kimler bu ayeti kendine delil alıyordu? Selef birinci derecede ne yapmaya çalıştı? Bunu anlamayanlar, bunu gözetmeyenlerin bunu anlaması ne değildir? Bunu anlaması mümkün değildir. Evet, ondan dolayı yani alimler bu şekil bir tefsire gitmemelerinin sebebi çünkü o dönemde böyle bir ihtiyaç söz konusu değildi. Neden? Bir, çünkü Müslümanlar genelde İslam devletinde yaşıyorlar ve İslam devletinde şeriata muhakeme oluyorlardı. Bu birincisi. İkincisi İslam devletinde olmayanlar dahi o gün günümüzdeki gibi bir resmileşme, günümüzdeki gibi bir durum söz konusu değildi. İnsanlar kendi aralarında kendi problemlerini çözebiliyorlardı. Her şeyin kayıt altına alındığı, her şeyin bir prosedüre bağlandığı bir dönem değildi. Öyle mi? İnsanlar aralarında çıkan bir çekişmede yol üstünde konuşarak da halledebilirlerdi. Bir kabile reisine yani normal sıradan e, bilinen birine gidip de bunu halledebilirlerdi. İnsanların böyle bir imkanı vardı. Ama günümüzde ne değildir? Günümüzde böyle bir imkan, böyle bir durum söz konusu değildir. Ondan dolayı selefin döneminde böyle bir olay bariz bir şekilde yaşanmamıştır ki, selef bu olay hakkında ne yapsın? Selef bu olay hakkında konuşsun. Bu birincisi, tamam İkincisi, bu konu hakkında konuşanlar var. Bu konu hakkında konuşan alimler var. Onlar da çok açık, bariz ve net bir şekilde konuya zaten değinmişlerdir. Yani bu konu hakkında konuşan alimler konuya çok bariz, <gülüyor> net bir şekilde değinmişlerdir. Mesela örneğin, hepimiz biliyoruz ki, yani bu fikirde olan insanlara cevap olarak söylendiği zaman, ee, İmam Muhammed İbnil Hasan Şeybani İmam Ebu Hanife'nin talebesidir. Öyle mi? Ve bu imam Siyerül Kebir isminde bir kitap yazmıştır. Devletler arası hukuku, İslam devletinin diğer devletlerle arasındaki hukuku anlatan Siyerül Kebir isminde bir kitap yazmıştır. Ve yine mezebin sayılı imamlarından ve kitapları zahirur Rivaya kabul edilen Hanifi mezhebinde İmam Seraksi bu kitabın üzerine bir şerh yazmıştır. Öyle değil mi? şerh siyer kebir adında bu kitabı şerh etmiştir. Mesela bu kitapta iki yerde bir Müslüman harbilerin beldesinde malı çalındığında veya buna benzer bir şey olduğunda oranın hakimine gidip başvurursa diye İmam Muhammed ve İmam Seraksi olayı anlatıyorlar. Yani bir Müslüman, olayın vakası şu, dar küfre girdi, orada bir kafir veya bir harbi Müslümanın malını elinden aldı. Müslüman gidip onu oranın şeyine şikayet ederse Gidip oranın hâkimine, e, kralına şikayet ederse ve o da onların aleyhinde veya lehinde hükmederse. Yani bir de işi bir adım daha ileriye götürüyor. O da diyelim ki mal senindir veya mal senindir diye hükmederse diye bunu anlatıyor mesela. Ve burada ne Nisa 60'a ne konunun küfür boyutuna vesaire hiçbir şekilde değinmiyor. Yani hani bu işte küfürdür veya o da küfür diyenler vardır veya işte şuraya kadar yapılabilir buraya kadar yapılamaz diye hiçbir şekilde böyle bir meseleye ne yapmıyor müdahale etmiyor. Şimdi bu kitap dedik hem İmam Muhammed hem de İmam Seraksi mezhebin en büyük iki imamıdır. Ve yazdıkları da, söyledikleri de mezhepte hüccettir. Bu kadar onların mezhebinden alim bu kitabı tetkik etti. Sırf onların mezhebini söylüyorum ha. Yani hanefi mezhebini söylüyorum. Bu kitabı tetkik etmişler, bu kitabı ders yapmışlar, metnini ezberlettirmişler vesaire. Ama böyle bir e, konuya ne yapmamışlardır? Böyle bir konuya değinmemişlerdir. Şimdi bakın, mesela yine hakeza diyelim ki Ezzeddin İbni Abdüsselam Ezzeddin İbn Abdüsselam Kavâ'idul Kubra kitabında Kavâ'idul Kubra kitabında diyor ki kafir bir belde istila etse ve oraya herhangi birini hüküm vermesi için insanların başına şey yapsa yönetici olarak tayin etse yani sen burada otur insanların arasındaki hüküm sorunlara problemlere çözüm getir dese mesela diyor ki o şey o insanın bunu kabul etmesi lazım. Ta ki insanların maslahatı ve şeriatın onlardan def etmiş olduğu mevsedetler ne olmasın? Zayi olmasın diye. Yani çünkü şeriat insanların malını, canını, ırzını, dinini koruma altına almıştır. Öyle mi? Ee, küfür beldesinde yaşayan bir insan, İslam'la sorununu çözmeye imkânı olmayan bir insan malına, canına bir zarar geldiği zaman e peki İslam'ın korumuş olduğu maslahatlar nasıl korunacak? Velev kafir dahi onu atasavura ya yani böyle bir görevle görevlenmesi için böyle bir şey ne yapması lazım? Böyle bir şey kabul etmesi lazım vesaire. Şimdi e, bunları bunlar söylendiği zaman bu defa e, insanlar herhalde bu imamların bahsetmiş olduğu şey ikrahtır. Yani demek ki bu imamların kastetmiş olduğu Allahu Alem ikrah'tır diyorlar. Biz çünkü hüsnü zan yapmak zorundayız diyorlar. E tamam İmam Muhammed'in ve İmam Seraksin'in söylemiş olduğunu ikrah olarak kabul edelim. Tamam. E adamın malına el konuldu, malı gasp edildi, bunu ikrah kabul ediyor. E bugün insanların da malı gasp ediliyor. Bugün insanlar da mali, mali olarak, bedensel olarak cezaya e, mahkum oluyorlar. Bundan dolayı insanlar mahkemeye gidiyorlar. Yoksa keyfi olarak dur gidelim şu mahkemenin kapısında kafir olalım diye hiçbir Müslüman mahkemeye gitmiyor e, zaten. Veya da dur benim canım sıkıldı bir gideyim tağuta muhakeme olayım diyen hiçbir Müslüman ne duyduk ne de gördük. E, i̇nsanlar yani yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etmekle beraber ha, bakın bunu ısrarla söylüyorum. Sadece tekfir töhmetini def etmek adına e, bunları söylüyorum. Bu insanlar kendilerine yapılan bir zulüm mallarına bir el konması vesaire bu tür sebeplerden dolayı insanlar mahkemeye başvuruyor ve oranın tağut olduğunu, oranın hükmünün tağutun hükmü olduğunu da ne yapıyorlar? Tağutun hükmü olduğunu da biliyorlar. Yine mesela, e, muasir alimlerden yani bu şekilde olunca tekfir edilmez e, diyenler, mesela Ebu el Makdisi de bunlardan bir tanesi, e, bu konuyu anlatırken mesela bazı deliller sunmuşlar. Yani karşı tarafa bazı deliller sunmuşlar. Örneğin bunlardan bir tanesi nedir? Örneğin bunlardan bir tanesi genel bütün hepsinin kullanmış olduğu delilleri söyleyelim. Mesela Necaşi'nin kısasıdır. Öyle değil mi? Tabi geleceğim bak ben bunlar mahkemeye gitmeye delildir demiyorum ha. Bu deliller sadece sunuluyor. Bunun sonunda başka bir yere geleceğiz. Ee, sahabe biliyorsunuz, Habeşistan'a hicret ettikten sonra Amr ibn-i'l-As, müşrikler onu temsilci olarak gönderdiler ve geldi Müslümanların tekrardan geri iade edilmesi gerektiğini, Müslümanların Mekke halkına zarar verdiklerini Necaşi'ye anlattı. Necaşi de Müslümanları da çağırdı yanına. Müslümanlar da geldiler, kendi dertlerini anlattılar. Burada kalmak için talepte bulundular. Peygamberimiz orada adil biri vardır, gidin oraya dedi dediler. Ve Necaşi de onlara müsaade etti. Orada ne yaptılar? Orada artık ikame ettiler. Orada kaldılar mesela. Şimdi başka mesela bunun dışında işte Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde, biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam zina e, töhmetiyle cezaevine atıldı. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam kralın gördüğü bir rüyayı e, tabir edince kral onun çıkarılmasını istedi. Yani suçu şey bitti, problem bitti, artık Yusuf Aleyhisselam'ın çıkması lazım. Yusuf Aleyhisselam dedi ki şeye, e, o kendisine gelen e, elçiye git krala de ki o ellerini kesen kadınların durumu neydi? Öyle değil mi? Git, krala de ki o ellerini kesen kadınların durumu neydi? Niye? Ta ki bilsin ki ben ona onun olmadığı bir ortamda gayben, ben ona ne yapmadım, ihanet etmedim o Allah. Hainlerin tuzağını da ne yapacaktır? Hainlerin tuzağını da ulaştırmayacaktır, doğruya ulaştırmayacaktır diye. Yani Yusuf Aleyhisselam kendisine beraat gelmesine rağmen, çıkıyor olabilmesine rağmen sırf o suç töhmetini üzerinden atabilmek için kendisine yapışan zina töhmetini üzerinden atabilmek için hayır tam tahkik edin yani gidin bunu öğrenin bakın benim suçsuz olduğum tam anlaşılsın ondan sonra çıkacağım dedi ve dışarıya çıktı. Şimdi bu tip şeyler e, karşı tarafa zikredildiği zaman tabi hemen beraberinde ne çıkıyor? Hemen beraberinde e, şunu diyorlar bununla bugünkü muhakeme aynı şeyler değildir diyorlar. Niye? Çünkü diyorlar o dönemde bu insanlar o dönemde yetkiyi elinde bulunduran insanlara gidip kendilerine yardım etmeyi istediler. Biz de kâfirden yardım istemenin caiz olduğunu kabul ediyoruz. Yani bugün mesela bir insan gidip Abdullah Gül'e veyahut da bu ülkenin tağutlarından herhangi birine gidip şunu söyleyebilir. İşte biri benim malımı aldı, bana yardım et e diyebilir mesela. Bu şey değildir. Bu muhakeme olmak değildir, bu kafirden yardım istemektir. İkisinin arasında fark vardır. Sahabenin yapmış olduğu, Yusuf aleyhisselamın yapmış olduğu bir kafirden yardım e, talep etmektir. Kendine gelen bir belayı, bir musibeti def etmek adına. Veya Resulullah'ın Mekkeli müşriklerden mesela koruma talep etmesi. Hazreti Ebubekir'in Mekkeli müşriklerden koruma talep etmesi. Mesela bunlar müşriklerden ne yapmaktır? Bunlar müşriklerden yardım talep etmektir. Bunlar muhakeme olmak değildir. Güzel. Bakın burada ne vardır? Burada gerçekten muhakemenin karıştırılması vardır. Yani muhakemenin suretinin karıştırılması vardır. Şimdi Hz. Yusuf'un yaşadığı dönemde veya sahabenin yaşadığı dönemde bir ülkenin veya İmam Muhammed'in söz etmiş olduğu o vakada yani bir Müslüman bir harbi beldeye girsen malı gasp edilse vesaire bu vakada zaten oranın hakimi hem oranın komu yani kralı söylüyorum, kral yönetici hem komutan hem kanun hem mahkeme yani zaten her şey bir tane adamın ağzından çıkıyor öyle mi? Bugün kanunlar belirlenmiş. İnsanlar gidip bu kanunlardan kendilerine gelen zulmün defedilmesini talep ediyorlar. O günde kanun orada oturuyor. O öldü mü onun yerine geçen kanun. Öyle mi? O öldü mü onun yerine geçen e, kanun. Yani bugün sadece ne var? Sistemde değişiklik var. O Mesela İmam Muhammed'in anlattığı vakada o hüküm veren adamın o anda vermiş olduğu hüküm onlar için artık kanun. Neden? Çünkü krallar hala mesela Arap ülkelerinde hala bu mesela Kaddafi'nin yaşadığı ülkede kanun mu var? Yani Gaddafi'nin sözü de e, fiili de hepsi zaten oranın halkı için, oranın yönetimi için kanun. istediği gibi kanun değiştiriyor, istediği gibi kanun koyuyor e, mesela. Yani günümüzde bile bunun yansımaları varken eskiden tam diktatörlüğün yaşandığı yerleri varın ne yapın varın siz düşünün. Bu insanlara zaten gitmek, bu insan bu, bugünkü mahkemeye gitmekle bunun arasında ne yoktur? Bugünkü mahkeme bu anlamda ha. Yani bu anlamda gitmek, onlardan kendine gelen bir belayı def etmelerini istemek, bir zulmü def etmelerini istemek aynıdır. Şimdiki tağutlar işi biraz daha modernleştirmişler. İşte bu iş için sırf bir kurum kurmuşlar bu işle ilgilensin diye. O dönemde ise öyle değil, o dönemde ise kral zaten hepsiyle ne yapıyor? Kral zaten hepsiyle ilgileniyor. E şimdi böyle olunca, bu insanların kafasında şöyle bir şey var. Yani İmam Muhammed'in sözünün bizim uya uyabilmesi için İmam Muhammed'in döneminde bir savcılık olması lazım. Bir avukat olması lazım. İşte insanların gidip dilekçe yazması lazım. Dilekçeden sonra mahkeme için tarih alması lazım falan. Böyle olayı algılıyorlar. Bu da nedir? Bu da e, yani dar anlayışın bir ürünüdür. Bu da dar anlayışın nedir? Bu da dar kapalı anlayışın bir ürünüdür. Ondan dolayı e, ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki... Her ne kadar eğer siz mahkemeyi bundan ibaret anlıyorsanız yani bir insanın kendine gelen bir belayı, bir zulmü gidip işte kafirlerin kanunlarından yardım e, talep edip e, onunla çözmesini eğer küfür olarak e, mahkeme illa budur diyorsanız bu dönemde örnek verdiklerimiz de bunun aynısıdır. Sadece birinde belki saraya gidiyorlar öbüründe ise adliyeye gidiyorlar. Yoksa ikisinin arasında ne yoktur? İkisinin arasında bu anlamda bir fark söz konusu değildir. Eğer tekfiri buna aynı yapıyorsanız o zaman bu nedir? Bu zaten başlı başına bir tehlikedir. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki bu kıssalar da bu şekil olduğu zaman bir işin küfür olmayacağını gösteren belki de delillerdendir. Evet, küfür olmayacağını gösteren delillerdendir. Evet. İkinci bir e, mesele ise bu konuyla alakalı tabi e, onu da inşallah zikredelim burada. Mesela bu e, bizim işte ehli sünnetin tekfir konusundaki konumu dersinde, ve aynı zamanda vela ve beradan İslam'a aşırılığın girdiği konuları anlatırken. Anlattığımız bir mesele, bu kâfire kâfir demeyen kâfirdir meselesi. Şimdi bir grup insan bu meselede diyelim ki mahkemeye gitmenin küfür olduğuna kanaat getirmişler ve mahkemeye giden insanları da tekfir ediyorlar. Bununla beraber mahkemeye giden insanları tekfir etmeyenleri de yani bu saydığımız şartlar dahilinde bir Müslüman mahkemeye giderse bunu tekfir etmeyeni de tekfir ediyorlar. Bu anlatmış olduğumuz konunun hep o anlatmış olduğumuz konu hepsi burada bunun için nedir? bunun için geçerlidir. Yani e, böyle bir konuda bu kadar üzerinde ihtilafın olduğu, söz söylenebilecek olan bir konuda birinci insanı tekfir etmekten de çıkıp onu da tekfir etmeyeni tekfir etmeye e, meseleyi götürmek işte İslam'a aşırılığın girdiği kapılardan bir tanesi demiştik ya. Menle mükefferü'l-kâfira fehuve kâfir. <gülüyor> Kâfiri tekfir etmeyen kâfirdir kaidesinin doğru anlaşılmaması sanatların anlaşılmaması. Yani hiçbir şey olmasa mesela, hiçbir şey olmasa e, bu konuda bu mesele yani kafire kafir demeyen kafirdir meselesinde bir defa e, burada e, yani bunun en temel kaidesi nedir? Üzerinde kesin bir şekilde ittifak e, edilmiş olan, yani ap açık olan e, meselelerde e, bu böyledir. E tabii e, burada da bunu söylemek gerçekten biraz şey ister. Yani bu mesele bu şekilde ap açıktır. Bu ikinci anlattığımız surette bu mesele ap açıktır demek gerçekten biraz e, bilmiyorum artık Allah azze ve celle halimizi, hallerini ıslah etsin. Evet. Şimdi bu konuyu kapatalım inşallah. Bu konuyu kapatalım inşallah. 9 dedik. Onuncu meselemiz ise kafirlere itaat etmemek. Onuncu meselemiz ise kafirlere itaat etmemek meselesi. Şimdi ee, hatırlarsanız ee, bu dersin bir önceki derste bir ayet-i kerime okumuştuk. Enam suresi 121. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Bu dersimizde de inşallah konumuz yine Enham ee, suresi 121. Ee, ayet-i kerime. Enham suresi 121. ayeti kelime. Şimdi burada e, kafirlere itaat etmek meselesinin e, de bir tafsilat vardır. Öncelikle, öncelikle asıl e, konumuza girmeden önce zikretmemiz gereken Allah azze ve celle, hani bu konunun vela ve berâ ile alakası nedir? Önce onu zikredelim inşallah. Allah azze ve celle e, Müslümanlara diyor ki, yā yuhalladīna aminu atīʿu llahe wa Ey iman edenler. Allah'a, Rasulüne ve emir sahiplerine ne yapınız? itaat ediniz. Niye? Çünkü müminlerin velisi kimdir? Müminlerin velisi Allah, Rasulü ve emir sahipleridir. Müminlerin velisi Allah, Rasulü müminler ve o müminlerin hepsinin velayetini elinde bulunduran velayet sahipleridir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle mesela örneğin biz kime itaat ediyoruz? Ullemre itaat ediyoruz değil mi? Niye? Çünkü Allah bizim üzerimize onlara bir yol, bir velayet vermiştir. Yani emir sahipleri bizim neyimizdir? Emir sahipleri bizim velimizdir, bizim dostumuzdur. Yine hakeza mesela diyelim ki biz anne babamıza itaat ediyoruz. Niye? Çünkü anne babanın çocukları üzerinde bir velayeti vardır, öyle değil mi? Kadın evlendikten sonra kocaya itaat etmek zorundadır. Niye? Çünkü artık kocanın, e kadının kocası kimdir? Kadının işlerinden sorumlu olan, onunla ilgilenen kişi, onun velisi yani kadının kocasıdır. Hâkeza. Yani bunun gibi kimin kimin kimin üzerinde velayeti varsa onun onun üzerine itaat hakkı ona ne yapar? İtaat hakkı onun üzerine doğar. Mesela biz diyelim Müslümanlar birbirimizin velisiyiz. Herhangi bir iş konusunda birini kendimize sorumlu seçtiğimiz zaman, öyle değil mi? O konuda onun sözünü dinlemek e, bizim üzerimize ne olur? Bizim üzerimize bir hak olur. Hâkeza kâfirlerden beli olmak demek de Allah'ın velayet hakkını kendilerine vermediğine itaat etmemeyi gerektir. Öyle değil mi? Kafirlerden beri olmak, onları dost edinmemek o zaman. Çünkü Allah Allah kafirlere müminlerin üzerine bir yol vermeyecektir. Allah kafirlere bu hakkı vermemiştir. Allah kafirlere bu yolu vermemiştir. Müminlerin üzerine yönetici olmaları, Müslümanların üzerine söz sahibi olmaları hakkını onlara vermemiştir. Öyleyse bir Müslüman da derasının gereği olaraktan onlara bu hakkı vermemeli ve onlara itaat etmemelidir. Onlara bu hakkı vermemeli, onlara itaat etmemelidir. Tamam. Konumuzun e, başlığımızla maddemiz arasındaki bağlantı bu. Başlığımızla maddemiz arasındaki bağlantımız burası. Evet. Şimdi e, peki diyelim ki bir Müslüman bu söylemiş olduğumuzu yapmadı ve kafirlere itaat etti. Bunun ahkamı, bunun şekilleri bunun durumu nedir? Bunun ahkamı, bunun şekilleri, bunun durumu nedir? Şimdi birincisi, eğer birinci kaidemiz Müslüman kafire küfür olan bir meseleden itaat ederse bu itaati Müslüman'ı küfre götürür. Müslüman kafire küfür olan bir meseleden dolayı itaat ederse bu itaati Müslümanı küfre götürür. Müslüman kafire küfür olmayıp haram olan bir meselede itaat ederse o zaman bu Müslümanı harama götürür, Müslümanı fıska götürür. Şimdi bunun örneklerini verelim mi? Verelim. Konu anlaşılsın diye. Mesela diyelim ki bir kafir bize boynumuza haç takmamızı emretti ve biz de ikrah olmaksızın tuttuk bunu boynumuza taktık. Biz bu fiilimizle ne oluruz? Bu fiilimizle küfre gideriz. Neden? Çünkü kafire küfür noktasında itaat ettiğimizden dolayı. Mesela diyelim bir kafir geldi bize dedi ki siz bazı konularda aşırıya gidiyorsunuz. Misal, bazı konularda aşırıya gidiyorsunuz. İslam'da aşırılık var. Ondan dolayı İslam'da cihat yoktur. Cihat sadece belli bir dönemde Muhammed Aleyhisselam'ın belli yöresel bazı durumlardan dolayı yapmış olduğu bir ameliyedir dedi mesela biz de olabilir doğrudur dedik mesela onun bu fikrine bu konuda itaat ettik biz ne olmuş oluruz küfre girmiş oluruz neden çünkü cihat gibi bir fariza'nın farziyetini inkar etmiş oluruz ama diyelim biz bir iş yerine gireceğiz adam diyor ki sakalını kesmesen seni işe almam sakal kesmek küfür müdür sakal kesmek küfür müdür değildir. Sakal kesmek nedir? Sakal kesmek bir haramdır. Öyleyse biz sakalımızı kestiğimiz zaman neye giriyoruz? Sakalımızı kestiğimiz zaman küfre giriyoruz. Şey, estağfurullah. Fıska giriyoruz, harama giriyoruz. Neden? Çünkü sakal kesmek haramdır ve biz de haramda kafire itaat ettiğimizden dolayı biz harama girmiş oluyoruz. Veya diyelim ki mesela bir kadın herhangi bir iş yerine girecek veya bir kadın diyelim ki işte bir okulda üniversiteye girecek. Üniversitede kadına diyorlar ki işte saçını açmazsan e, seni şey yaparız, seni okula almayız diyorlar mesela. O da başını açıp okula gidiyor e, mesela. Ha bu yaptığı zaten cürüm e, yani böyle bir müslüman var mıdır onu da bilmiyorum da faraza söylüyorum. Ha yoksa böyle bir müslüman var falan onun için değil. Bunu faraza söylüyorum. Hani bir müslüman olduğunu düşünelim nefsine yenildi başını açtı ve okula gitti. Bu yapmış olduğu şey nedir? Bu yapmış olduğu şey haramdır. Neden? Çünkü kadının başını açması haramdır. Bakın kadının başını açması haramdır. Kadın başını açmada kâfire itaat ettiğinde de ne olur? Harama girmiş olur. Güzel. Bakın bu örnekten konu daha iyi anlaşılsın diye söyleyelim. Şimdi mesela Türkiye'de okul okuyan insanlar var. Tamam. Farz edelim bunları Müslüman farz edelim. Yani bu okul okuyan üniversite ehlini Müslüman kabul edelim. İki şekilde başlarını açanlar var. Tamam. İki şekilde başlarını açanlar var. Birinci zümre, birinci zümre kendi yöneticileri kendilerine diyorlar ki Kadının başını kapatması farz olan bir şey değildir. Bakın dikkat edin. Kadının başını kapatması farz olan bir şey değildir. Okumak ise farzdır. Bugün bizim üzerimize hizmet yapmak farzdır. Ondan dolayı bir kadının başını açması açabilir. Yani bir kadın başını açmalıdır. Açabilir değil, hatta bir kadın başını açmalıdır diye fetva verenler. Bunu bu şekilde kabul edenler kafirdirler. Öyle mi? Başlarını açsalar da açmasalar da. Tamam bir de ikinci bir zümre insan var, doğrudur yani baş açmak doğru bir şey değil ama ne yapalım, okumamız lazım işte para kazanmamız lazım diyerekten başını açıp kafirlere itaat edip okula gidenler var. Yani işin helal ve haram başörtüsünün farziyeti veya değil konusuna girmeden sadece amel yani fıskı boyutunda itaat edenler var. Bunlar da nedirler? Bunlar da fasıktırlar. Bir örnek daha verelim mesela buna. Şeytan Adem Adem, şeyt Adem aleyhisselam şeytana itaat etti öyle değil mi? Şeytan kendisine yaklaştı ve dedi ki ey Adem bu ağaçtan ye. Öyle mi? Öyle. Hazreti Adem şeytana bu konuda itaat etmekle küfre girdi mi? Girmedi. Haşa vekalla. Niye? Çünkü ağaçtan yeme emri sadece bir neydi bir günahtı. Ağaçtan yememe emir olarak bir küfür değildi. Sadece neydi? Bir günahtı. Büyük belki büyük günahlardan veya günahtı. Adem aleyhisselam bu konuda şeytanın vesvesesine uydu, itaat etti ama küfre girmedi, değil mi? Tövbe ederek Allah azze ve celle onu tekrardan bağışladı. Ama şirk konusunda şeytana itaat eden ümmetleri düşünün. Hz. Nuhun kavmi mesela örnek olarak. Bunlar ne yaptı? Bunlar küfre girdi. Neden dolayı bunlar küfre girdi? Çünkü şeytana şirk konusunda itaat ettiklerinden dolayı. Bunlar şeytana şirk konusunda itaat ettiklerinden dolayı. İnşallah buraya kadar konumuz anlaşıldı. Değil mi? Buraya kadar konumuz inşallah anlaşılmıştır. Evet. Şimdi biliyorsunuz En'am suresi 101. ayet-i kerime var. Öyle değil mi? Allah'ın geçen dersimizde okumuş olduğumuz "Velate kulû mimme lem yuzkar Allah'ın adının anılmadığı şeylerden yemeyin çünkü o fıstır. Ve inne şeyâtîne Şeytan kendi dostlarına vahiy dersinle tartısınlar diye. Ve in şeytanlara itaat ederseniz innekum müşrikun. Siz o zaman ne olursunuz? O zaman siz müşriklerden olursunuz. Evet. اِنَّكُمْ iden مُشْرِكُونَ Şimdi bu ayet-i kerimeye yapışıp maalesef bazı ehli ghuluv, aşırılık ehli, bu ayet-i kerimeden de yola çıkaraktan ve tefsirlerde var olan, aslında çok açık olan ama kalbi hastalıklı olan, kalbinde eğrilik olan sözlerin müteşabihinin peşine düşenler için e, öyle olmayan bir takım insanlar bazı tefsirlerdeki ibarelere de yapışarak kâfire her itaat eden kâfirdir diyorlar. Veya kâfire her itaat eden kâfir olmuştur. Yani mesela bir önceki vermiş olduğumuz örneği ele alalım. Diyelim bir adam gittiği iş yerine, işe girecek. İş yeri sahibi dedi, bu iş yerinde sakallı çalışamazsın. Sakalını kesmen lazım. Bu Müslüman da düştü, fasıklık yaptı. imanının zayıflığından sakalını kesti, işe girdi. Biz ne dedik? Sakal kesmek fiili, kendi zatında küfür olmadığı için haramda itaat nedir? Haramda itaat, haramda itaat haramdır. Küfürde itaat ise nedir? Küfürde itaat ise küfürdür. Küfürde itaat ise küfürdür. Bunlar diyor ki Allah azze ve celle demiş ki وَاِنْ اَطَاعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُمْ Vayin ata atumuhum innekom müşrikun. Şimdi bakalım eli sünnet tarafından bu ayet kelime nasıl tefsir edilmiş? Elin sünnet tarafından bu ayet kelime nasıl tefsir edilmiş? Mesela imam kurtubi tefsirinde diyor ki: Fadlât ayetu ala ana, men istahlla şeyen mimma haramahu Allahu, çara bhi müşriken. Ayet dellet etti ki kim Allah'ın haram kıldığı bir şey helal kabul ederse müşrik olur. Bakın burada demek ki ne yok? Fısılda itaat söz konusu değil. Ne var? Ayet-i Kerime'nin sebebi zaten buydu. Müşrikler, Müslümanların ölü hayvanı e, helal sayması için onlarla mücadele ediyorlardı. Ve Müslümanlar da bunu düşününce Allah Azze ve Celle bu ayet-i Kerime'yi indirdi. Yani ne demekti ayet-i Kerime? Siz onların ölü hayvanı helal kabul ettiği gibi helal kabul ederseniz, yani bu konuda onların it itikadına itaat ederseniz, siz o zaman kimlerden olursunuz? Siz o zaman müşriklerden olursunuz diyordu. Mesela Kadı ibn al Arabi Maliki imamlarında Ahkam Kur'an tefsirinde diyor ki ki imam Kurtubi kendi tefsirinde bunu naklediyor. Inna ma mu'minu bta'at al mushrik fi Müslüman ancak kafire itaat ettiğinde müşrik olur. Ne zaman ona itikadında itaat ettiği zaman. Ellerdi huwa mahall küfr ve iman. Yani küfür ve imanın mahalli olan itikatta ona itaat ederse ne olur? Kafir olur. فَإِذَا اَطَاعَهُ فِيَلْفِعْلِ وَعَقْدُهُ سَلِيمٌ مُسْتَمِرٌ عَلَى التَّوْحِيدِ فَهُوَ عَاصِنٌ Eğer ona fiilde itaat ederse, burada fiilden kasıt nedir? Haram olan fiildir, ha olan fiildir. Orada itaat ederse ama kendi akidesi tevhid üzerine müstemir olursa yani mesela içki içiyor kafir, Müslüman içki içiyor, ama işkine haram olduğunu da kabul ediyor, akdi müstemir. Yani tevhid üzerine, iman üzerine Allah'ın bunu haram kıldığı üzerine akdi müstemir. Müslüman bu şekilde devam ederse o nedir? O asidir. فَفْهَمُوا ذَلِكَ fi kulli مَوْضِعِينَ Bunu her mevzu için ne yapın anlayınız diyor. Mesela bakın, özellikle dikkat edin. Burada peki yanlış anlaşılma nereden kaynaklanıyor? Şimdi İmam Taberi tefsirinde diyor ki وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اَيْ ف۪ي اَكْلِ الْمَيْتَةِ yani ölüyü yeme konusunda onlara itaat ederseniz. Hemen guluv vehli burada ne diyor? Bakın, İmam Taberi de diyor ki fi اَكْلِ الْمَيْتَةِ Yani siz e, yeme noktasında onlara itaat ederseniz küfre girersiniz Demek ki bir Müslüman fiilde bile kafire itaat etse küfre gider. Niye? Çünkü hayvan ölü hayvanı yemek küfür müdür? Değildir. Ölü hayvanı yemek haramdır sadece. Öyle mi? Bak burada ne diyor? Ve ente ey fi aklil meyte. Aynısını İbn Kesir Suddi'den aktarıyor. Yani diyor Süddi dedi ki ve ente ta'tumuhum ey fi aklil meyte. Yani o ölüyü yeme noktasında onlara itaat ederseniz. Aynısını İmam Begavi söylüyor. Tamam? Aynısını yani ve ente fi aklil meyte. Şimdi bu cümleyi alıp bu üç tefsirin kalan kısmını göz ardı ettiğimiz zaman ortaya ne çıkıyor tabi? Yani ha, demek ki bir Müslüman ölü hayvanı yese bile küfre girer. Neden? Çünkü Allah Teala bak kâfirlere bu konuda itaati şirk kabul ediyor, ediyorlar. Oysa bakın devamını okuduğumuz zaman fi eklil meytediden kasıtlarının ne olduğunu anlıyoruz. Örneğin en eski tefsirden başlayalım. Kim? İmam Taberi. Bakın İmam Taberi diyor ki: fi aklul meytete zadia ve in ta'tamuhum ay fi aklul meyteti innakum la mushrikun şimdi bakın orayı açıklıyor ne demek innakum izen misluhum o zaman muhakkak ki siz onlar gibi olursunuz iz kanu haula'i ya'kuluna al meytete istihlalen bu bakın dikkat edin İz iz kanu haula'i ya'kuluna al meytete istihlalen çünkü bunlar hayvanı helal görerek yiyorlardı Fe iza entum siz yediğiniz zaman kezalike bunun gibi yediğiniz zaman kezalike nereye işaret ediyor yani onların hayvanı helal görerek yedikleri gibi siz de hayvanı helal görerek yediğiniz zaman fakat sirtum mislehum müşrikîn siz de onlar gibi müşriklerden olursunuz öyleyse bir üst satırı alıp bir sonrasını görmemek nedir? Bu, kalbinde eğrilik olanların sözün müteşabihine yapışmalarıdır. Öyle mi? Sözün muhkemini terk edip, sözün müteşabihine yapışmalarıdır. Yani İb İmam İbn-i, Ta İbni Cerir-i Taberi nasıl açıklıyor bunu? Yani onlara hayvanı yemede itaat ederseniz. Çünkü onlar ölüyü helal görerek yiyorlardı. E bir adam zaten eti helal görse, yani ölü olan bir hayvanı helal görse zaten yemese de kafir olur. Niye? Çünkü Allah'ın haram gördüğünü helal kabul etmiş olur. Aynısını bakın İbn Kesir fi ekli meyteti dedi ya eee veyna ta'tumuhum ey fi ekli meyteti sudidan ve ate. Akabinde tövbe 31'i ve Ad İbn Hatim'in kısasını söylüyor. Bakın dikkat edin ha. Bu kısa nedir tövbe 31? Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal kabul etmek. O yüzden öyleyse İbn-i burada e anlatmak istediği şey nedir? Yani hayvanı aynı Yahudi ve Hristiyanların, papazlarının onlara Allah'ın haramlarını helal, helallerini haram kıldıklarında kafir oluyorlarsa, İslam ümmeti de aynı bu şekilde hayvanı helal görerek eğer yerse, öyle mi? O zaman burada o innekum, müşrikun sınıfına dahil olur. Hakeze aynısını İmam Begavi fi اَكْلِ meyteti dedikten sonra diyor ki Zeccaj dedi ki bu ayette delil vardır ki Allah'ın helal kıldığını haram haram kıldığını helal kabul etmek küfürdür. Yani bunu yapan küfre girer diye. Şimdi sayfayı bir bütün olarak veya paragrafı bir bütün olarak okuduğumuz zaman bakın iş ne kadar değişiyor ama sadece bir cümleyi aldığımız zaman maalesef bu da kimin problemidir? Maalesef ee, insanları tekfir ederek Allah'a yakınlaştığını zanneden, insanları tekfir ederekten Allah zevcelle yakış yakınlaştığını zanneden ne kadar çok meselede tekfir hükmünü itlak ederse o kadar iyi ve kaliteli müslüman olduğunu e, zanneden insanlar bunlar. Allah zevcelle bunları ıslah etsin. E, yoksa öbür türlü tevhid davetine gerçekten zarar e, veriyorlar. Sebebi de kıllatul ilmi ve suul fehmi. Yani ilimlerinin azlığı ve maalesef anlayışlarının kötü olması. Belli şeylere şartlanıp bazı şeyleri okuduklarından dolayı maalesef bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bir de burada çok önemli bir mesele var. Mesela özellikle bu konuda Seyyid Kutub'un tefsirinden rahimahullah bazı alıntılar yapıp bununla bunu desteklemeye çalışıyorlar bu ayet-i kerimenin tefsirinde. Bakın daha önce de söylediğimiz bir kaideyi tekrar tekrar söylüyoruz. Fizilal-i Kur'an son dönemlerde yazılmış olan en mükemmel tefsirlerden biridir. Ayetleri vakaya indirgeme yani güne yansıtma konusunda gerçekten başarılıdır. Sebebi de çünkü müellifi, Düşündüklerini yazmamış, yaşadıklarını yazmıştır. Öyle değil mi? Yaşadığı Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yazmıştır. Ama bununla beraber, bununla beraber fizilal bir ahkam kitabı değildir. Yani içerisinden hüküm çıkarılıp hüküm ıtlak edilebilecek ne değildir? Bir kitap değildir. İslami harekete bazı konularda menheç olma, davette ve davetin davetçinin uslubu konusunda bunlarda e, faydalı, gerçekten faydalı bir kitap olabilir. Ama bu kendisinden hüküm çıkarılacak olan bir kitap değildir. Neden? Çünkü müellifi bir itikat kitabı yazmamıştır. Daha ziyade gen, çok genel ibareler atlak etmiştir. Çok genel sözler söylemiştir. Ee, ama birileri bunlardan alıp muayyen hükümler çıkarmaya çalıştıkları zaman ortaya çok değişik tablolar e, çıkabiliyor. Ondan dolayı fiziler çok güzel bir kitaptır. Mükemmel bir kitaptır. Bu ayrı bir meseledir. Allah sahibinin şahadetini kabul etsin. E, i̇tikat konusunda düştüğü bazı problemleri tevil gibi mesela Allah Azze ve Celle rahmetiyle kuşasın affetsin ama e, fizileri Kur'an bir itikat kitabı bir ahkam kitabı hüküm kitabı değildir tamam wa khairu da'wana alhamdulillahirabbil alemin